Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... Türkçe'de soru biçimleri. Türkçe'de soru... Ya... Mı mi, mu, mü edatlarıyla ya da soru kelimeleriyle yapılır. Soru edatları, önceki kelimeye bitişik yazılmaz, ayrı yazılır. Bir nesnenin ne olduğunu anlamak için soru sorarız. Sorulan soruya olumlu veya olumsuz cevap veririz. Mı, soru edatıyla oluşturduğumuz sorulara, Olumsuz cevap veriyorsak değil kelimesini kullanırız. Ayrıca soru edatından sonra gelen ekler soru edatına bitişik olarak yazılır. Şimdi işlediğimiz konuyu birkaç örnekle pekiştirelim. Bu kitap senin mi? Evet. Bu kitap benim. Hayır. Bu kitap benim değil. Arkadaşımın. Şu gelen senin amcan mı? Evet. O benim amcam. Hayır. O benim amcam değil. Her gün kitap okuyor musun? Evet. Her gün mutlaka kitap okuyorum. Hayır. Bazen okuyamıyorum. Bugün Hakan'ı gördün mü? Hayır, hiç görmedim. Şimdi yapacağımız konuşmayı soru edatlarının kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Bir telefon konuşması. Ahmet Bey ile görüşebilir miyim? Ahmet Bey mi? Orası... Ahmet Bey'in evi değil mi? Hayır, Ahmet Bey'in evi değil. Telefon numaranız 832 20 34 mü? Hayır, değil. Özür dilerim, numarayı yanlış çevirdim. İyi günler. İyi günler. Bu kitap mı? Evet, kitap. Şu çiçek mi? Hayır, o çiçek değil, ağaç. Bu pantolon mu? Evet, pantolon. Şu silgi mi? Evet, o silgi. Bu gazete mi? Hayır, o gazete değil, dergi. edersiniz Ahmet Bey ile görüşmek istiyorum. Ahmet Bey mi dediniz? Evet. Türkçe öğretmeni olan Ahmet Bey mi? Evet. Türkçe öğretmeni. Kıvırcık saçlı. Değil mi? Evet. Kıvırcık saçlı. Orta boylu. Değil mi? Evet. Orta boylu. Gözleri yeşil renkli. Değil mi? Tam yeşil değil. Ela galiba. Evet. Olabilir. Hafif kiloluydu. Değil mi? Evet. Zayıf değil. Biraz kilolu. <gülüyor> Ahmet Bey gözlüklüydü. Değil mi? Evet. Gözlüklü. Sarı saçlı. Değil mi? Hayır. Sarı saçlı değil. Siyah saçlı. Uzun boylu. Değil mi? Evet. Uzun boylu. İki çocuğu var. Değil mi? Hayır. Bir kızı var. Özür dilerim. Sizin bahsettiğiniz Ahmet Bey... Benim tanıdığım Ahmet Bey değil, size yardımcı olamayacağım. İyi günler. İyi günler. Şimdi de aşağıdaki metni soru edatlarının kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Selin'in Kedisi Selin'in bir kedisi var. Adı Pamuk. Selin bazen pamuğu okula getiriyor. Pamuk pek sakin bir hayvan değil, çok yaramaz. Evde pamuğun yatağı var ama hiçbir zaman yatağında uyumuyor. Selin'in ayaklarını seviyor. Sık sık Selin'in ayaklarının arasında uyuyor. Selin bu durumdan hiç şikayetçi değil. Çok memnun. Çünkü kışın Selin'in ayakları hiç üşümüyor. Ama yazın Selin kediyi istemiyor. Çünkü hava çok sıcak. Peki sizin kediniz var mı? Varsa siz kedinizden Memnun musunuz? Sizi duyar gibiyim. Yoksa siz Selin gibi kedinizden memnun değil misiniz? Sizlere bol kedili günler. Türkçe öğreniyorum.